başladı Bil. Bu hafta sizlere çok uzun bir program yapamayacağım ne yazık ki ama elimde de hiç iyi haberler yok. Onu da önceden söyleyerek, üzüntünüzü ikiye katlayarak başlamak istiyorum programıma. krizi ile alakalı birçok yeni rapor, haber ve e, köşe yazısı gelmekte. Bunlarla alakalı oldukça ilginç haberleri de bulabilmemiz mümkün. Bu haberler genel olarak bakıldığı zaman dünyanın son durumu ile alakalı olmakla beraber aynı zamanda sadece... İklim krizi değil, iklim krizinin değdiği, temas ettiği diğer alanlarda da bu yaşanmakta olan sorunların ne şekilde tezahür ettiğini bizlere gösteriyor. Ama ilk önce iklim krizi üzerinden başlayacak olursak yeşilgazete.org sitesinde yayınlanan e, çarpıcı bir başlıkla verilmiş olan haberi hatırlatarak programımızın girişini yapabiliriz. İnsanlığın son umudu Nuh'un gemisinde sıcaklık rekoru kırıldı deniliyor burada. İki gün önce yayınlanan bu haberde Norveç'te yer alan ve küresel tohum deposuna ev sahipliği yapan Svalbard'daki sıcaklıktaş 24 Temmuz Cuma günü 21.7 santigrat dereceye ulaşarak 41 yıllık rekoru kırmış efendim. Norveç Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan bir açıklama bu. Norveç'te Yer alan bu artık takımada ada Mart'taki e, sıcaklıkların 21.7 santigrat derece ulaştığını söyleyenler de gene şekilde Norveç Meteoroloji Enstitüsü. Bu yarımadanın en önemli özelliklerinden biri diye yazıyor haberin içerisinde. Tırnak içinde insanlığın son umudu olarak da lanse edilen e, küresel tohum deposuna ev sahipliği yapması. Svalbard Adası'ndaki bu buzulların arasında bir dağın 130 metre derinliğine inşa edilen ambarç Önemli tohumların savaş, doğal felaketler gibi durumlar karşısında güvenliğini sağlamaya amaçlıyormuş. Birdanın içine oyulmuş ve içinde gezegenin dört bir tarafından getirilen 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu yapı Nuh'un gemisinin işlevi görerek olası bir felakette bitki tohumlarının yok olmasından mani olmak amacıyla inşa edilmiş. Ama Nuh'un gemisi var mıydı yok muydu tartışmasını bile tam olarak bilmeden bu şekilde metafor kullanmak da ilginç olabiliyor tabii ki. Artık Today'in aktardığı habere göre Yeşil Gazete üzerinden ben de okumaya devam ediyorum. Norveç Meteoroloji Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda adanın dünyanın geri kalan bölgelerinden çok daha hızlı bir şekilde ısındığına dikkat çekilmiş. 21.7 santigrat derecelik sıcaklığın kaydedildiği bu adada daha önce kaydedilen en yüksek sıcaklık 21.3 santigrat dereceymiş. O da 1979 yılında yaşanmış. Norveç İklim Araştırmaları Merkezi geçen cuma ayında özür dilerim, geçen şubat ayında Svalbard'daki ortalama sıcaklıkların 1970'lerin başından bir yana 3 ila 5 derece arasında artış gösterdiğini duyurmuş. Neden diye soracak olursanız haberin sonuna geldiğimizde hep bu soruyu soruyoruz zaten biz de kendimize Bilim insanları küresel sereye emisyonlarının bu hızla tırmanmaya devam ederse bu bölgedeki sıcaklıkların 2100 yılına gelindiğinde ortalamanın 10 derece üzere çıkabileceği uyarısında bulunuyorlarmış efendim. Yani küresel iklim krizinden ötürü ortaya çıkan bir başka durumla da karşı karşıyayız. Ve havalarda ısınıyorlar. Küresel ısınmaya bağlı olarak, küresel ısıtmaya bağlı olarak aslında... Ee, sıcaklık dalgalarının şiddeti ve sıklığı da artıyor diye yazıyor. Yine aynı şekilde Yeşil Gazete'den aktardığım bu haberde. Ee, Türkiye'de de yeni sıcaklık dalgası kapıdaymış. Uzmanlar uyarıyormuş. Uzmanlar bu durumun özellikle yaz aylarında bazı organların iflas etmesine bile yol açabileceği uyarısını yapıvermiş. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın sunduğu göre Cumartesi gününden başlayarak pazar gününe kadar devam edecek e, sıcaklıkların, sıcaklık artışlarının İstanbul'da Rüzgarları bile sıcak esterebileceğinden bahsedilmiş. İstanbul'da bu tarihler arasında sıcaklıktan 32 ile 33 derece arasında olması bekleniyormuş. Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya ve Ankara 37 ile 40 derece çıkacakmış. Isı gerilimi insan vücudunu etkiliyormuş ve bu etkilenme sırasında da vücutların vücuttaki organların iflas etmesi gibi ihtimaller bulunuyormuş. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın geri kalanında da aynı zamanda küresel ısıtmaya bağlı olarak... ...sıcaklık dalgalarının sayısı ve sürelerinde artış gözlemleniyor diye yazıyor haberin içerisinde. Uzmanlar bu durumun özellikle yaz aylarında bazı organların iflas etmesine bile yol açabileceği uyarısını yapıyormuş. Sıcaklıklardaki ani değişimin ısı gerilimine sebep olduğunu, ısı gerilimi vücudu aşırı derecede ısındığını... ...bu esnada vücudu aşırı derecede ısındığı ve kendi kendine normal sıcaklığa geri dönemediği zamanlarda... vücut ısısının kontrol edemez, edilemez seviyelere yükselmesinden ötürü ortaya çıkan tehlikeli durumlarda te durumlar varmış. Bu o durumlardan bir tanesi aslında. BBC'ye değerlendirmelerde bulunan e, bilim insanları da var. Brigham Üniversitesi'nden fizyoloji konusunda çalışan bilim insanı Dr. Le Rebecca Lucas. Belirtislerin baş dönmesi, zaman ve yer kavramının kaybolması ve nihayetinde bağırsak ve böbreklerin iflas etmesi olduğunu söylüyor. E, vücudu sıcaktan korunmak için geliştirdiği en temel teknik terle ısının deri üzerinden atılması. Ancak ısı gerilimi sırasında çok fazla nemli ve sıcak olduğu için e, hava, vücut bunu kolay yapamıyormuş. Singapur'da bir hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Jimmy Lee tüm gün maskelerle çalışan doktorlar için bu durumun oldukça tehlikeli olduğunu söylüyormuş. Çünkü su geçirmeyen bu ekipmanların terim buharlaşmasına da engel olması gibi bir durum varmış. Li'ye göre çözüm olarak insanlar çalışmaya başlamadan önce bol miktarda sıvı almalılarmış. Çalışırken düzenli aralıklarla araya çıkmalı ve en azından her arada bol sıvı tüketmeye devam etmelilermiş. Ancak bu çözümler açık havada veya sıcak koşullarda çalışmak zorunda kalan insanlar için de çok da mümkün olmadığını da belirtmek lazım. İngiltere Meteoroloji Ofisinden Doktor Özür Profesör Richard Betts'in yaptığı bilgisayar simülasyonları, sere gazı salımlarının azalıp azalmadığına bağlı olarak hava sıcaklıkların 32 derecenin üstüne çıktığı gün sayısının bir şekilde analizini yapıyormuş ve günlerin arttığınından bahsedebilmek mümkün. Betts aşırı sıcaklık ve yüksek nem koşullarında çalışmak zorunda olan milyonlarca insan için bunun risklerini hatırlatıyormuş. İklim krizin artan et etkilere dikkat çekiyormuş aynı zamanda bu yaptığı çalışmalarla Betts. Biz insanlar belli sıcaklıklar aralığında yaşayacak şekilde evrim geçirdik diyormuş Betts. Dünyada sıcaklık artışına neden olmaya devam edersek er ya da geç en sıcak bölgelerde koşulların insan için çok sıcak hale geldiğini görmeye başlarız demiş. Bu yıl yayınlanan bir başka araştırma ise 2100 yılına girildiğinde bası geçen ısı geriliminin 1.2 milyar insanın doğrudan etkileyebileceğini ortaya koymuş. Bu şimdilik rakamın, şu andaki rakamın dört katı manasına da geliyormuş. Muazzam bir artış görünecekmiş ve çok kısa bir süre içerisinde olduğu da e, bilim insanları tarafından söyleniyor. Ama bu artış bu haberde olduğu gibi bir şekilde çalışmak zorunda kalan insanları toplumun en kırılgan insanlarını hatta insandan çıkacak olursak İnsan dışındaki diğer canlıları dünyanın en kırılgan canlılarını etkileyen büyük bir olay ve sorun, sorunun temelinde de adaletsizlik var. Bu sebepten ötürü insanlar da sokaklarda, internette ve bu her yerde iklim adaleti talep ediyorlar. Bu iklim adaleti talep etmelerindeki bu bağlantı yani sosyal adaletsizlikle iklim adaletsizliği arasındaki bağlantıyla alakalı olarak birçok rapor da çıkmaya başladı. En ilginç olanlarının bir tanesinden bahsetmek istiyorum size. iklimhaber.org sitesinde 29 Temmuz 2020 tarihinde yerini alan bir haber bu. Petrol devlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü polis gruplarını nasıl finanse ettiğinden bahsediliyor. Bu yeni bir araştırmanın sonucu ortaya çıkan bir gerçek. Fosil yakıt endüstrisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örçülük ve çevre mücadelesinin ortak düşmanı olarak gösterilmesinden bahsediliyor. Bu yeni araştırma yakıt endüstrisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık ve çevre mücadelesinin ortak düşmanı olarak gösteriyormuş. Büyük şirketler beyaz olmayan topluluklarda toksik atık ve iklim değişikliğine yol açan kirlilik yoluyla çevre ve sağlık eşitsizliklerini arttırmakla suçlanırken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük şehirlerindeki güçlü polis gruplarına da fon sağlıyormuş. Bunlar ortaya çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol ve gaz şirketleri, özel sektör hizmetleri ve fosil yakıtı nakde çeviren finans kurumları polis vakıflarını destekliyormuş. Ortaya çıkan durumda özetle bu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polis departmanları için eğitim, silah, ekipman ve gözetim teknolojisine para veriyorlarmış, destek oluyorlarmış. Teren amacı gütmeyen bir kuruluş olan Public, Public Accountability Initiative yani kamu hesap verilebilir inisiyatifi ile beraber kurumun, Veri tabanının araştırma projesi Little Seas tarafından yapılan bu araştırma Seattle, Chicago, Washington, New Orleans ve Salt Lake City gibi şehirlerdeki polis vakıflarının kısmen Chevron, Shell ve Wells Fargo gibi bilindik isimler tarafından, bilindik fosil yakıt şirketleri tarafından finanse edildiğini ortaya çıkarmış. Polis vakıfları yerel departmanlara önemli miktarlarda fon sağlayan sermaye grupları olsalar da kâr amacı kuruluşlar olarak kamuoyu incelemesinden de kaçınabiliyorlarmış. Soruşturma, fosil yakıtlarla bağlantılı firmaların polisi kutlayan olaylara ve galaların nasıl sponsor olduklarını ve bazı firmaların polis vakıflarının müdürlüklerinin yaptığının ayrıntılarını da ortaya çıkarıyormuş. Fosil yakıt endüstrisinin e, ırka dayalı ve çevresel adalet e, mücadelesinde ortak bir düşman olarak gösteren rapor şöyle yazıyormuş. Çevresel adalet size neden olan birçok güçlü şirket Bu kurumsal aktörlerin kirlettiği toplulukları zulmeden polis departmanlarında destekçileri e, denilmiş ve raporun içeriğinden bahsediliyor. Çok kısa ondan da size bahsedeyim. E, İklim haberinin çevirisi haberi üzerinden tekrardan anlattığımı söylemek gerekiyor galiba. E, çok uluslu bir petrol şirketi olan Chevron, dünyanın en büyük 25 kirleticisi arasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok benzen yayan 6 rafinerinin ikisine sahipmiş. Chevron... Aynı zamanda New Orleans Polis ve Adalet Vakfı'nın kurumsal sponsoruymuş. Houston Polis Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi ve Houston Atlı devriyelerinin sponsoruymuş. Yani petrol şirketi Houston Atlı devriyelerinin sponsoru olmuş. Ayrıca Salt Lake City Polis Vakfı yönetim kuruluna bağış yapıyor ve hizmet veriyormuş. Shell, bildiğiniz Shell. Dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden biri olan ve şu anda e, dünyanın en büyük kilit, yani Pittsburgh yakınlarındaki en büyük kirletici olarak bilinen Shell, Louisiana rafinerinin koridoru olan yeni bir kanser vadesinde çevrilebilecek dev bir etan tesisi inşa ediyormuş. Shell aynı zamanda New Orleans Polis Vakfı'nın önde gelen bir ortağıymış ve Houston Polis Teşkilatı'nın devredesinin de sponsoruymuş. Ülkenin en büyük petrol rafineri şirketi Marathon Petroleum uzun zamandır Siyah ve kahverengi toplulukların sağlığını orantısız olarak etkileyen kirliğe sebep olmakla suçlanıyormuş efendim. Şirketin Detroit'teki rafinerisine 2013'ten bu yana eyalet çevre düzenleyicileri tarafından 15 ihlal kararı çıkarılmış. Maraton'un güvenlik koordinatörü Detroit Polis Vakfı'nın yönetim kurulunda ve sayısız etkinliğinde sponsorlarının başındaymış. Center for International Environmental Law yani Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi'nin başkanı Carl Meffitt Bu rapor polis şiddetinin ve sistematik ırkçılığın iklim kriziyle kesişimine ışık tutuyor demiş. Chevron sözcüsü şirketin faaliyetlerinde gösterdiği her yerde iyi bir komşu, tırnak içinde iyi bir komşu olduğunu belirterek tüm dünyada Chevron milyonlarca dolar ve sayısız projede gönüllü emek harcayarak toplulukların hayatlarını iyileştirilmesinde arzuların gerçekleştirilmesine ve tam potansiyellerinin karşılanmasına yardımcı oluyor ifadelerini kullanmış. Marathon Petroleum ise kendi katkılarımız ve boyut toplama çabalarımızla Detroit toplumunda daha fazla yerel mahalle devriyesi için taleplerini karşılamak bizim ayrıcalığımız ifadelerini kullanmış. Şer yorum yapmak yapmamış. Yeni koronavirüste beyaz olmayan insanlar ve yerli Amerikalılar arasında orantısız ölüm sayılarına neden olan hava kirliliği, temiz suya ulaşım ve kronik medikal durumların durum oranlarının arasındaki eşitsizlikleri ortaya çıkarmak çıkması da devam ediyormuş. Ortaya çıkışı da devam ediyormuş. Ee, dikim haberde bu sırada diye yazıyor. Donald Trump bazı polis fonlarının çevre, sağlık ve sosyal hizmetleri sosyal hizmetler işte, e, yeniden dağıtılarak daha güvenli, daha sağlıklı, örfsel e, olarak adil topluluklar oluşturulması için artan kamuoyu taleplerinin ortasında örfçülük karşıtı protestoları bastırmak için Seattle ve Chicago gibi şehirleri militarize etmeye de devam ediyormuş. E, the National Black Environmental Justice Network Ulusal Siyah Çevre Adalet Ağı eş başkanı Robert Bullard da Black Lives Matter hareketi çevre adaleti, ekonomik adalet, ırksal adalet ve ırkçılığı cezalandırmakla ilgili. Irkçılık Amerika Birleşik Devletleri'nin DNA'sına işlemiş, kirlilik de Amerika Birleşik Devletleri gibi ayrımcı demiş. Polis vakıfları yerel polis teşkilatlarına giderek daha güçlü bir yer oluyor, oynuyormuş aynı zamanda hazır bu konuya değmişken biraz daha bu konuyla alakalı bilgi verelim. Hukuk ve düzen savunucuları polis departmanlarının bütçelerinin eksiklerini gidererek 21. yüzyılda suçlu mücadele için son teknolojiyle, son teknolojiyle ve silahlarla donattıklarından emin olduklarını söylüyorlarmış. Muhalifler de polis departmanlarının aşırı fonlandığını savunarak... Ee, Bu durumu durdurmaya çalışıyorlarmış ve bu taleplerini yüksek sesle dile getirmeye çalışıyorlarmış. Center for Popular Democracy Action, Ulusal Demokrasi Hareketi Merkezi savunucularına göre ülke çapında her yıl 100 milyar dolar polis departmanları için harcanıyormuş ve şehirler genel bütçelerinin %20 ile %45'ini polis departmanlarına ayırıyormuş. Polis kurumları kamu kurumlarıyla aynı şeffaflık kurallarına tabi olmadıkları için e, burada parayı izlemek de gelen paranın takibi de zormuş. E, raporda. Yani bu habere konu olan raporda, hizmet şirketlerinin de fosil yakıt şirketlerini gibi kirletici ve polis destekçisi e, olabileceklerini ikili bir rol oynayabileceklerini söylemişler. 2019 raporunda, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 100 kuruluşu ölçülebilir hava emisyonlarının 80'inden sorumluymuş. Washington ve Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre düşük gelirli Afrikalı Amerikalıların solunum hastalıkları ve kalp damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına aynı zamanda elektrik santrallerinden gelen ince parçacık emisyonlarının orantısız bir şekilde üzerlerine gelmesine ve bunlara maruz kalmasına neden olduklarına dair bir rapor var. Bu yüzden bu komünitelerde, bu topluluklarda daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya olmuş insanlar. Hem Covid sırasında hem de Covid öncesinde muhtemelen Covid sonrasında da durum böyle devam edecek. Merkezi Chicago'da bulunan halka açık enerji şirketi Exxon, dünyanın en büyük hizmet kuruluşu ve 2019'da Chesapeake Körfezi'nde kirliliğe sebep olmaları üzerine açılan bir davada 50 yıl boyunca 200 milyar özür dilerim. 200 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Rapor'a göre Exxon Baltimore ...kendisinin ve yan kuruluşlarının faaliyet gösterdiği Philadelphia, Chicago ve Washington'daki e, polis kuruluşlarının da önemli bağışlarından bir tanesiymiş. Yani say say bitmiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu dünyayı şu anda tamamen iklim krize neden olan duruma sebebiyet veren yakıt e, üreticilerinin... E, ...sosyal adaletsizlik kavramının konuşulduğu polis e, yapılarına olan desteği, sponsorlukları, bağlantıları... Şirket sözcüsü, Exelon'un şirket sözcüsü de yine aynı, aynı şeyleri söylemiş. Farklı toplulukları hedef alan program ve organizasyonu finansal olarak destekleyen en büyük karbonsuz enerji üreticisi olduğunu söylemiş Exelon'un. Polis departmanlarına verdiklerimizin bir kısmını kaza soruşturmaları, acil durum güvenlik iyileştirmeleri, K9 arama kurtarma operasyonları ve diğer programlar gibi küçük ve güvenlik odaklı bağışlara gitti diyerek de kendilerini savunmuşlar. 350 Orkun Kuzey Amerika Direktörü e, Tamara thales Loglin Polislikten, finansal şiddetten iklim krizinin çözülmesine giden yol, bağlantılı yağmacı sistemlerin ele alınmasını içeriyor demiş. Ve şu şekilde devam etmiş sözlerine. Polis ve fosil yakıtlardan bütçenin azaltılması ve yön değiştirilmesi adil bir iyileşme için insanların ve gezegenin dayanıklılığını yeniden yatırım yapılması talebini destekliyoruz. Belki de dünya üzerindeki bütün herkesin destekleyebileceği ortak taleplerden bir tanesi de bu olabilir. Sosyal adaletsizliğin ve iklim adaletsizliğinin nedeni olan kurumlara gidecek olan yatırımların desteklerin bir an önce son bulması. Evet efendim ee, bugünkü programımızın da bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.